yakın yerleşim merkezlerine bir gezintiye çıkmıştı. Başkentten ayrılıp birkaç saatlik bir yol katettikten sonra yolları üzerindeki bir nar bahçesinin kıyısında dinlenme molası verdiler. Olgunlaşmış, tam kıvamını bulmuş olan narlar insanın iştahını kabartıyordu. Padişah bahçe içinde çalışmakta olan yaşlı bir adamı görür. Selamünaleyküm, Aleyküm, kolay gelsin. Aleykümselam sağ olasın. Bu güzel nar bahçesi kimindir? Bu nar bahçesi benimdir efendim. Babamdan miras kaldı. Oğlun uşağın var mı? Allah bize oğul uşak vermedi efendim. Biz karı kocadan ibaret iki kişilik bir aileyiz. Ben de bu ülkenin hükümdarıyım. Şuradaki nar şerbetinden versen de içip ferahlasak nasıl olur? Baş üstüne sultanım hemen. Sağ olasın ihtiyar. Dönüşte sana uğrayacağım. Madem birer ayakları çukurda olan bu yaşlı karı kocanın mirahçıları yok. Ne yapacaklar böyle güzeller bahçesine? Karşılığında birkaç kuruş verip de şu bahçeyi ben kendime alayım. Selamun aleyküm ihtiyar. Ve aleyküm selam sultanım. Tekrar hoş geldiniz. Hele bize bir nar şerbeti daha ver. Tadı damağımızda kaldı. Peki Sultanım. Buyur. Allah Allah. Ne oldu Sultanım? Ne oldu böyle? Bunun şerbeti sabahkile aynı nardan değil mi? Aynı nardan Sultanım. Ama ihtiyar bunun tadı hiç de hoş değil. Aynı nardan sultanım. Aslında tadında da bir değişiklik yok. Asıl değişen sizin kalbiniz. Tebaanızın malına göz koydunuz. Bunun içinde narların tadı değişti. Senaryoya uyarlayan ve yöneten Vural Arısoy.